Elhamdülillahi Rabbil Alemin, vela qıbetu lil mutteqin, vela udva'na illa ala ala zalimin, ve salatu ve selamu ala eşrefü alenbiye ve mürselin, salavatullahi ve selamuhu ta'ala aleyhim ve aleyhina ecma'in, Allahümme allimna bima yenfavuna ve enfa'na bima allemtena, fe inneke alama teşavu qadir, Allahümme ve almuslimin ve ve al-din, Allahümme inna neselükele ve affe ve afiye vel muafate daimem fi dini ve dünya vel ahira vel fevze bil cenneti vel necate minel nar ya rabbel alemin Ey bizim Allah'ımız bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz bütün fenalıklardan, kötü kötülüklerden sana sığınırız sen bizleri ve ümmeti Muhammed'i koru ya Rabbi Amin. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere bahsedeceğim gene büyük bir sahabe Hayat itibariyle Daha önceleri büyük sıkıntı veren Müslümanlara Hak Kalbinde doğduktan sonra Müslümanların içerisinde büyük bir kahram olan Kahraman olan büyük bir zattan bahsedeceğim sizlere O zat ise İkrime bin Ebi Cehil Ebu Cehil'in oğlu İkrime Ebu Cehil'in oğlu İkrime Malumunuzdur ki Ebu Cehil Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bağrına İslam nuru doğar doğmaz ilk defa karşısına küfürle zuhur eden bir kişidir Ebu Cehil. Kıyamete kadar Ebu Cehil'in ismi küfürle, şer ve şikle anılacaktır. Dolayısıyla Ebu Cehil'den meydana gelen İkrime Hazretleri ise daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar sadakatli olduğunu, bağlı olduğunu, ona gönül verdiğini az sonra inşallah birlikte paylaşacağız. Evet, Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kum ikrime, müminen muhaciran. İkrime, muhacir ve mümin olaraktan gelecektir. Onun babasına sövmeyiniz. Babasına söyleyecek olursanız, o sağ olan kişiye eziyet verir. Babasına o sormak ulaşmaz diye buyuruyor. Bunu daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir münasebetle sahabelere bahsedecek. Az sonra ikreme gelecek Müslüman ve muhacir olaraktan. Onun babasına sövmeyiniz. Sövdüğünüz zaman sağ olan kişi zarar görür. Sövmeniz ise ölen kişiye ulaşmaz diye buyuruyor. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Marhaben bir rakibil muhacir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkrime İslam olmak için geldiğinde Peygamber Efendimiz sıçradı Gellabiyesini giymeden kalktı Sıçradı oturduğu yerden Ve böyle dedi Marhaben bir rakibil muhacir Ey muhacir yolcu Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bu e, Selamına maruz kaldı bu zat. Böyle bir selamla karşıladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bunun babası 30 yaşların sonunda iken Allah'ın Resulü İslamiyet'in davasına başladı. İslamiyet'e insanları davet ediyor. Kah aşikara kah gizlikar Resul-i efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tebliğ edilen hakkı insanlara nakşetmek için geceli gündüzlü Resul-i efendimiz çalışıyor. Bu kişi Ebu Cehil Kureyş'in en ileri gelenlerden cömertli bir kişi aziz ve takdir edilen bir zatıdı bu zat. Evet gönül arz ederdi ki bu da Ebu Vakkas Hazretleri gibi, Musab-ı Muammar Umeyil Hazretleri gibi, bu akramları gibi Müslüman olsun. Gönül böyle arz ediyor idi. Ama gönül arz ettiği gibi değil tam tersine tecelli etti. İşte böyle bir babanın oğlundan Bakınız ki İkrim'e nasıl çıktım. Mekke'nin en azılı kişisiydi babası. Müşriklerin en ileri gelen idi. Eza cefa bakımından da Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme son derece eziyet verir, veren bir zatıdı. İşte Ebu Cehil bu idi. Ebu Cehil bu iken İkrim hazretleri, hazretleri de böyle bir babadan gelen bir zattan Kendisi gene aynı mensup olmuş olduğu kabilenin ileri geleni gözü açık ve çalışkan bir zatıdı. Babasından meydana gelen o İslam düşmanlığını kendisine benimseyerekten Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu da eza cefa vermeye başladı. Bu da eza cefa vermeye başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu eza cefasından da çok çekti. Evet, ne zaman ki babası Bedir muharebesine, Bedir muharebesine asker teşkil edip yönetici olaraktan hareket ettiğinde geldi Laht ve Uzza bu ikisi büyük bir papa şeylere putlara yemin etti ve dedi ki yemin ederim sizlere ki Muhammed'i yenmez en önce ona galip gelmez en önce asla ben Mekke'ye dönmeyeceğim dedi böyle bir ahitte bulundu yemin ederken iken evet geldi. Mekke-i e, Bedir'e gelince orada üç gün kaldı, develer kesti, içkiler içtiler ve dans yapan kadınları getirmişti. O kadınların danslarını dinlediler. Üç gün böyle devam etti. Üç günden sonra savaş başlayınca, savaş başlayınca bu savaşta en büyük destekçi olan da İkrim'e idi, oğlu idi. Evet, savaş bittikten sonra Ebu Cehil'in Cehil cenazesi ortada kaldı şöyle ki ölen babasının bile cenazesini alıp götürmek nasip olmadı. Ancak canını kurtardı. Ancak canını kurtardı. İkrima Hazretleri. Ve kaçtılar. Kaçtıktan sonra hepiniz bildiği gibi oradaki galip diye kuyunun içerisine onu ve onlarca ölen Kureyş kabilesindeki olan müşrikleri oraya defnettiler. O kuyunun içerisine attılar ve üzerine de kum septiler, orada kaldılar. Evet hal böyleyken İkrim'e beraberindekiyle canlarını kurtaranlar geri döndü. İkrim'e döndü ama İkrim'in heyecanı, öfkesi Müslümanlara karşı daha arttı. Babasını kaybetti, sevgililerini kaybetti, umduklarına nail olamadılar. Bu büyük bir sıkıntı meydana getirdi. Ayrıca hem İslam'a karşı olan bu heyecan, hem de bir intikam meselesi şimdi meydana geldi. İntikam almayı düşünüyor şimdi. Ben Muhammed'den, Muhammed'e tabi olandan o Müslümanlardan nasıl intikam alacağım diye bunun peşine, bunun arkasına düştü kendisi. Evet, kendisiyle beraber olan, intikam almak isteyenlerle beraber her zaman toplanıyorlar. Aralarında istişare yapıyorlar. Ne yapacağız, nasıl edeceğiz diyerekten kendi aralarındaki müşavirilerini devamlı sürdürüyorlar. Geceli gündüzlü bunun peşindeler. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına hangi türlü, hangi yerden, hangi hile ile eza, cefa vermenin peşine düştüler. Evet hal böyleydi. Hal böyleyken, hal iken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu böyle devam eder iken, devam ederken kendisi hanımı vardı. Ummu Hakim, um Hakimi, ondan sonra Diğer kadınları, da, diğer kadınları da Bedir savaşında kaybeden kadınları kocalarını kaybetmişlerdi onlarla birlikte herkese toplantılar devam ediyor idi evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Resulü Şan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem den sonra Handek muharebesi oldu ve Uhud muharebesi Uhud, Uhud muharebesine gelirken beraberinde kadınları da getirdiler Çalgı çalanları getirdiler. Dans yapan kadınları getirdiler. Onlar ordunun arkasında orduya heyecan ve teşvik etmek için durmadan şarkı söylüyorlar. Dans yapıyorlar. Ellerindeki cihazla, çalgı aletleriyle o orduyu teşvik ediyorlar. Evet. Uhud muharebesinde Uhud muharebesinde ordunun sağ tarafına Hazreti Halid İbni Velid Hazretini koydular. Sol tarafına da Suvarilerin sol tarafına da İkrime Hazretleri'ni koydular. Tabi o zaman müşrik kendisi. Evet savaş devam etti. Müslümanlar o ilk şeyde büyük bir sıkıntıya düştüler. O da Resulü Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatine uymadıklarından dolayı büyük sıkıntıya düştüler. Evet bu sıkıntıdan sonra Handek Savaşı'nda da gene aynen bulundu. İkrime Hazretleri Handek Savaşı'nda da bayağı Müslümanlar medine Münevvere içerisinde muhazır kaldılar. O kadar uzadı ki muhasara, medine Münevvere muhasarası. İkrim'e çok sıkıldı. Ne yapacağını şaşırttı. Birden intikam almak istiyor. İntikam almak istiyor. Babasının ve diğer akrabalarının Hande'nin etrafında dolanırken dar bir yer gördü. O dar yerden atıyla beraber atladı Müslümanların içerisine. Orada büyük muharebe maruz kalınca beraberinde atlayanlar kişilerde oldu. Onlar öldü ve kendisi canını zor kurtardı oradan. Canını oradan zor kurtardı. Ve canını zor kurtarmasıyla tekrar çıktı oradan. Evet Uhud muharebesi de Handek muharebesi de böylelikle bitti değer, bitli değerli kardeşlerim. Evet Mekke'nin fethine gelince Mekke'nin fethinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı kiramlarla geldim. Eshab-ı kiram Sahabelerle birlikte geldiğinde Kureyş kabilesi Bunlara gücümüz yetmeyecek Asla karşı gelemeyiz Anlaşma gereyim, müsaade edelim Ve ömresini yapsınlar Mekke'yi fethetmeye de zaten Belliydi bir önüne çıkan Ordu olmadı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ordunun önüne geçti bu hutbede bulundu. Onlara hitap etti. Ey ashablarım sizlere karşı gelmeyen kişilere asla kılıç çekmeyeceksiniz. Sizlere kılıç çekmeyene asla müdahale etmeyeceksiniz. Yaşlara, kadınlara, kapısı kapalı olanlara kapılarını asla açmayacaksınız diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduya seslendi. Resulü Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetin derdir ki bütün savaşlarda katılmış olduğu bütün savaşlarda da, muharebe başlamazdan önce ne yapılması gerekiyor idi? Onu Eshab-ı ama açık ve celil bir şekilde izah eder idi. Evet. Fetih başladı. Müminler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu Mekke-i Mükerreme'ye girdi. Ancak gene karşı taraftan bunlara karşı mücadele vermek için birkaç kişi çıktılar. Bunların içerisinde İkrim'e vardı. İkrim'e vardı. İkrim'e de Hakeza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuna karşı koydu. Ancak Mekke fethedildi. Mekke fethedildikten sonra İkrim'e ancak kaçmayı, çare, çareyi kaçmakta buldu. Sözü dinlenemiyor. Mekke elden gitmiş, kalacak bir yeri kalmamış. Kendisi ya ölecek ya kaçacak kendisi Yemen tarafına karşı yöneldi. Oraya kaçmaya başladı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kişinin dışında hiç kimseye dokunmayacaksınız dedi. O dokunulacak, öldürülecek kişilerden bir tanesi de ikrimeydi. Hatta şöyle dedi. Bu kişiler Kabe'nin örtüsünün altında dahi bulunsa bunlar öldürülecek dedi. Kabe'nin örtüsünün altında dahi olsa bunlar öldürülecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talimatını verdi. Evet, hal böyle iken, hal böyle iken kendisi kaçmaya devam ediyor. O sırada kadını Ümmü Hakim anlayışlı zekali bir kadın idi. Anlayışlı zekalı bir kadın idi. Duramadı. Ne kadar olsa kocası. Ayrıldı. Gidiyor. Ve gittiği yeri de söyledi. Ümmü Hakim hanımına söyledi. Ümmü Hakim Ümmü hakimin hanımı Hind bint Üteybe, kızı Hind'i, Hind'i aldı birlikte Resul-i Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gidelim dedi. Ve kendilerine beraberden 10 tane kadın buldular. 10 tane kadınla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittiler. Gittiklerinde Resul-i Efendimiz'in kızı Fatıma iki de hanımı var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Ancak Hint biliyorsunuz Hamza'ya ne kadar ölümünden sonra e, hatta ciğerini dahi çıkarttı, çeyinedi. Bu sıkıntıdan dolayı yüzünü kapattı. Kim olduğunu bilmiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve böylelikle Resulü i Efendimin huzuruna vardılar. Huzuruna vardıktan sonra Hint dedi ki Ey Allah'ın Resulü! Ey Allah'ın Resulü! Aramızda akrabalık var bu akrabalarının yüzü gözü hürmetine sen bizlere acı merhamet et ben sana inanan ve tasdik eden bir kadınım. Kimdi ne olduğunu söylemiyor daha. İnanan ve tasdik eden bir kadınım. Ey Allah'ın Resulü sen bizlere acı deyince yaklaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuna varınca yüzünü açtı. Ben hindim ya Resulallah dedi. Ben hindim ya Resulallah dedi. Allah'ın Resulü buyurdu. Merhaban bik ''Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.'' diye. Onun o utancını yüzüne vurmadı Allah'ın Resulü. ''Merhaben Bik, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.'' diye buyurdum. Ve şöyle dedi, ''Ey Allah'ın Resulü, bu ana, kadar, bu ana kadar senin evin, bastığın yerlerin her zaman ayak altında olmasını isterdim. Ama şimdi ise senin evin ve bastığın yerlerin her zaman yüce olmasını istiyorum.'' senin her şeyin bana çok sevgilidir ey Allah'ın Resulü dedi orada iman etti ondan sonra Ümmü Hakim İkrim'in hanımı çıktı ortaya dedi ya Resulallah ben Müslüman oldum dedi ben Müslüman oldum sana inandım ey Allah'ın Resulü İkrim'e olan kocam ise Yemen'e kaçtı senin öldürünceğinden korktuğundan dolayı Yemen'e kaçtı ona güvence ver ey Allah'ın Resulü dedi ona güvence ver de o geri gelsin deyince Allah'ın Resulü ne buyurdu? Huve aminun. O güvence içerisindedir diye buyurdu. Allah'ın Resulü ne kadar merhamet. Ne kadar merhamet. Kendisine ve sahabelerine geceli gündüzlü durmadan eza cefa vermek isteyen kişiye bir sözle bir hanımının ilticasıyla yalvarmasıyla huve aminun. O güvence içerisindedir diye buyurdu. Bunu duyar duymaz ummu hakim hanımı Kocasının yolunu tuttu. Yemen diyarlarına giden kocasının peşine koştu. Ancak yalnız gitmesi mümkün değildi. Yanına bir tane Rum asıllı bir kişiyi aldı. Yanına bir tane Rum asıllı bir kişiyi aldı. Bu Rum asıllı kişiyle yola devam ederken Rum asıllı olan kişi niyetini bozdu. Niyetini bozdu. Kötülükte bulunmak istedi buna. Bu kadın bunu oyaladı. Oyaladı nihayet bir mahalleye veya bir kabileye vardıktan sonra durumu izah etti ve bunu orada bıraktırdı. Onun ayağını, elini orada bağlattı. Meseliyi anlattıktan sonra kendisi kendisi yalnız devam etti. Kızıl Denizin kenarında Serhat Tuhamede Serhat dağlarının dibinde kocasını buldu. Kocasını orada gördü. Baktı ki kocasının bir tane denizcici ile alışveriş yapmak istiyor. Ona diyor ki beni buradan denizden o tarafa atlat diye yalvarıyor ona. O denizci de Müslüman idi. Denizci olan kişi de Müslüman idi. Dedi hayır sen Müslüman olursan dedi. Kelime-i şehadeti getirirsen dedi. Ben seni atladım. Yoksa atlatmam dedi. Yahu dedi benim kaçtığımda zaten bundandı. bundan dolayı kaçıyorum. Sen şu anda niye başıma bela oldun diye şeyince hanımı o sırada yaklaştı buna. Dedi ki Ey kocam, ey amcamın oğlu Ey amcamın oğlu Ben sana geldim En efsal insanların yanından geldim En sevgili insanların yanından geldim En hayırlı insanların yanında geldim O ise Muhammed bin Abdullah'dır Onun yanından geldim Ondan senin güvenceni istedim O ise senin hakkında Fehu aminun dedi Seni güvence altına aldı Diyerekten müjdeledi kocasını, Ummu Hakim kocasını müjdeledi. Bunun üzerine dedi ki, gerçek mi konuşuyorsun? İnanamıyorum senin sözüne. Bu kadar eza cefadan sonra, bu sıkıntılardan sonra bu kişi beni nasıl laf eder? Beni nasıl güvence altına deyince onu ikna etti. O Allah'ın Resulüdür. Sözünü yerine getirir. Seni güvence altına aldı. Gel geri dönelim dedi. Yalvar yakar geri döndürmeye başladı. Gelirken o köleye uğradılar Rum asılının durumu izah edince kocası çok heyecanlıydı. Evet cahiliyette ne kadar ne kadar e, İslam'la müşerref olmasalar dahi aralarında aile kıskançlığı mevcuttu onlarda. Kıskançlığı mevcuttu. Hatta bazı rivayetlere göre adam giderken kapısını kilitler. Geldiği zaman kapıda işaret oldu. dışarı çıktı mı çıkmadı mı diye böyle de kıskançlık vardı hanımlarında. Hanımlarına karşı. Gelirken o meseleyi duyunca tuttu orumasıldı kişiyi öldürdü sen hanıma hanımıma tecavüz edeceksin diye ama o zaman daha müslüman olmamıştı tabi evet nihayet birlikte birlikte geldiler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna yaklaşınca Allah'ın Resulü buyurdu Allah'ın Resulü buyurdu ikrime. İbn-i Ebu Cehil Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e gelecektir daha huzuruna gelmedi Müminen, mümin olaraktan gelecektir. Muhaciren, muhacir olaraktan gelecektir. Bir muhacir var, bir de mesela bir hecere var, bir de hacere var. Hecere kendi isteğiyle bir yerden bir yere gitmesidir. Ama hacereye olacak olursa bir baskı altında hicret etmesidir. Ondan dolayı da Allah'ın Resulü, Allah'ın muhacirdir. Bir baskı altında en sevgili diyarını terk etmiştir. Kolay değil bir kişi doğduğu yerde, büyündüğü yeri terk etmesi, ondan dolayı da ne dedi? Eo mukrici Yahum, Hatice annemiz aldı getirdi bu hafenin yanına, ona izah etti. O dedi ki seni memleketinden çıkaracaklar. Sen ahir zaman peygamberi deyince Allah'ın Resulüsi Eo şey, mukrici Yahum, onlar beni çıkaracak mı dedi bu sevgili memleketimden? Evet, onlar seni buradan çıkaracaklar dedi bu kadar da üzüldü. O zaman haberini aldıydı. Evet, bir hacere var. Hacere müfaaleden geliyor karşılıklı. Mesela bir kişi katile öldürdü. Ama katile dövüşerekten öldürdü. O onu öldürecekti. O onu öldürdü. Ondan dolayı bu kişiye Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem muhacir dedi. Bir baskı altında göç ettiğinden dolayı mümin olaraktan gelecek dedi. Felate su bu e Bunun babasına sövmeyiniz dedim. Feyin neseb bel ölüme sövmek yüzül hayya. O canlı olan kişiye Eza verir, cefa verir. Öyleye de bir şey ulaşmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelmez önünce, Ebu Cehil, şey Ükrem'e huzuruna gelmez önünce, sahabe-i kirama bu nasihatta bulundu. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna hanımı ve kendisi gelince, Allah'ın Resulü görür görmez, üzerindeki olan elbise kenardayken birden kalktı, Sevinciyle, sevinciyle ikrimeyi karşıladı. İkrimeyi karşıladı. Vekale dedi ikrime. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne umu hakim. Hanımım. Bana haber verdi. Sen beni güvence altına almışsın. Doğru mu söylüyor dedi. Evet. Peygamber Zatık buyurdu ki sadakat. Evet doğru söylüyor. Fente aminun. Güvence şerisindesin. Ey ikrime dedi. Selbest ol, Rahat ol. Gönlün hoş olsun diye buyurdum. O zaman ikrime dedi ki: "Beni neye davet ediyorsun ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem?" Ağar Resulullah buyurdu ki: "Ben seni şuna davet ediyorum. En teşheden la ilahe illallah ve enni Abdullahu ve Resuluhu ve en ve en İslamiyetin, İslamiyetin 5 şartını saydı o kişiye. O İkreme ya Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İkrime dedi ki: Vallahi mad'u tu illa hak. Ya Muhammed, sen hayatın boyunca eylere davet ettin. güzelliğe davet ettin. Her hoş şeye davet ettin diye buyurdu. Ondan sonra şöyle buyurdu. Qablente du sen zaten bu davatları, davetleri, davetleri yapmadan önceden bizim içimizde en sadık, en doğru insandın ya Muhammed diye buyurdu. Ondan sonra elini açtı. İnni eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerekten Resulü Cihan Efendimizin huzurunda yüzüne bakaraktan, cemalından, cemaliyle müşerref olaraktan en güzel kelimeyi onun huzurunda getirdi. Ne kadar güzel bir sohbet. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir muaşere. Ne kadar bir güzel görünüş onun huzurunda. Onun huzurunda Resulü İsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda dua etti ve kelime-i şehadeti getirdi. Ya Resulullah dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bana en hayırlı şeyleri öğret dedi. Bana en hayırlı şeyleri öğret dedi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Takulu eşhedü en la ilahe illallah ve en abduhu ve resuluhu." Bunu söyleyeceksin dedi. Fekale ekreme: "Sümme maza? Ondan sonra ne diyeceğim ey Allah Resulü?" Deyince dedi ki: Üşhedüllah ve eşhedü men haddar enne Müslimin ben şahadetlik oradan şahitlik dikerim ki Müslümanım muhacirim diyerekten bunları şahit tutasın bunu söylersin dedi. Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya İkreme bana ne söylersen söyle sana şu anda onu vereceğim diye buyurdu. İkreme'nin orada güzel bir isteği oldu Allah Resulü'nden. Hatasını biliyordu. Akıllıydı. Varlıklı bir aileden geliyor idi. Varlıklı bir aileden geliyor idi. Hayatını düşündüğü gibi geleceğini de düşünmek mecburiyetindeydi. Fekale-i dedi ki İnni esselüke Ya Resulallah senden istiyorum En testekfire Fik li kullu adavetin Adeytükehe Sana yapmış olduğum düşmanlıklardan dolayı onlardan dolayı günahlarımın af istiyorum diye buyurdu. Ev makamın lakitüke fihî Ev kelamım, "Gultu fi senin aleyhinde veya yüzüne karşı seni üzdüğüm sözlerden dolayı ey Allah'ın Resulü, benim günahımın af olmasını arz ediyorum." dedi. O zaman işte Allah'ın Resulü ellerini kaldırdı. Sahabenin huzurunda fakale Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. "Allahum mağfir Ey benim Allah'ım, onu sen af et. Yaptığı düşmanlıklardan dolayı. Bana karşı yapmış olduğu bütün kötülüklerden dolayı, sahabelerime karşı yapmış olduğu kötülüklerden dolayı sen onun yüzünü parlak kıl, geleceğini güzel eyle. Ey benim Allah'ım diyerekten dua etti Allah'ın Resulü. Ne kadar güzel, güzel bir dua aldı. İşte adam dedik ya İkrim'e çok akıllı bir kişiydi. Akıllı bir kişiydi. Bundan dolayı da isteyeceğini bildi mal demedi, servet demedi makam sahibi zaten makamına ulaşmış ulaşacağı kadar ama en güzel şey yüksek makamı istedi günahlarının af olmasını istedi geleceğini düşündü toprağın altını düşündü kendisi akranlarında olup da Müslüman olup da cennetten müjdelenen sahabeleri görünce onlara bakınca utandı utancından dolayı da ey Allah'ın Resulü bana dua etti. bu yaptığım şeylerden dolayı Allah benim günahım affetsin diye buyurdu Evet Allah'ın Resulü'nün duasına bu şekilde maruz kaldı. Hazreti İkrima Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Mevla muvaffak eylesin. Evet dedik Ya Resulallah ey Allah'ın Resulü bu ana kadar İslamiyetin aleyhinde ne bilgi mal servet infak etmiş isem bundan sonra kat kat İslam uğrunda İslam harcayacağım. Kendimi onun yolunda feda edeceğim diye buyurdu. Ondan sonra Müslümanların kafilesine karıştı. En büyük, en büyük cihad eden oldu. Ubadun ibad eder idi. Kavvamun gayetin güclü idi. Karraun kitabıyla. Allah'ın kitabını her zaman okur idi. Ve kendisi yüzüne mushafı alırdı Kur'an-ı Kerim'i. Haza kitabı Rabbim. Bu benim kitabım. Rabbimin kitabıdır. Derdi. Haza kelamı Rabbim. Benim Rabbimin kelamıdır. Derdi. Ve bununla beraber haşyet haşyetillah. Allah korkusundan da ağlardı. Allah korkusundan da arardı. İşte İslam İslam dini insanın kalbine girdikten sonra kalbi yumuşatır. Ela bi zikrillah tatma indül Allah öyle diyor. Azın kalpleri, heyecana düşmüş kalpleri veya kafil olan kalpleri hem uyarır hem de saltanatta bulunan kalpleri hem de teskinleştirir. Allah'ın zikri böyleydi. İşte ikrimede de Kur'an-ı Kerim'i alır. Kitabı benim Rabbime kitabıdır. Benim Rabbimin kelamıdır der ve ağlar idi. Evet. İkreme Hazretleri İslamiyetini böyle ishar etti ve böyle bir duaya maruz kaldı. Yermuk Savaşı devam etti. Yermuk Savaşı başladı. Bu Yarmuk Savaşı'nda nasıl ki bir aslan veya bir ceylan susadığı zaman suya hücum eder yine eder ya. O şekilde o şekilde düşmanlara karşı azgın bir şekilde hücum eden bir basil savaşçı oldu. Ne zaman ki savaş başladı, Yerimuk Savaşı başlayınca kendisi atından indi, kılıcını çekti, düşmanın içine saldırdı tek başına. O zaman Halit ibn Velid dedi, ya "Ne yapıyorsun?" dedi. "Ne yapıyorsun?" "Ey İkrime? dedi. "Müslümanların sana şu anda ihtiyacı var." niye kendini tehlikeye atıyorsun yazık değil mi diyerekten kendisi nasihat bulu, hatta bulundu o zaman kendisi dedi ki yahu beni bırak ben yaptım zaten yaptım Müslümanlara daha önce hiç değilse onun kat katını bunlara yapayım bu düşmanlara yapayım bu kafirlere yapayım bu İslam düşmanları hincedeyim diye buyurdu umur ki Allah benim günahımı affeder bunu yapacak olursam diye buyurdu evet o zaman işte Devam etti. Asla vazgeçmeyeceğim bundan dedi. Ve Müslümanlar içerisine çıktı bir kenara. Çağırdı. Benimle beraber ölüme kim diyor? Kim gelecek? Buyursunlar diye buyurunca. Amucası Harit-i Hişam çıktı. Ondan sonra bunu Ezrak çıktı ve kendisi bu şekilde düşmanın içerisinde sağlı sollu önüne gelen kişilere taarruzda bulundular. Savaş bittikten sonra savaş bittikten sonra bu üçü de büyük bir yara aldı. Üçü de büyük bir yara aldı. O zaman Haris su istedi. Bana su getiriniz dedi. Üçü de yatıyor. Suyu getirdiler. İçmek istediği zaman içeceği sıra ne yaptı? Ikrime o suya baktı. Ikrime içeceği zaman ondan sonra o suya baktı. Tuttu suyu ona verdi. O içmedi suyu. İkrim'e verdi. İkrim'e de tuttu şeye verdi. Hişem'e verdi. Hişem baktılar ki ölmüş. Ondan sonra baktı İkrim'e de ölmüş. O teki de ölmüş. Üçü de birbirine o halde o dehşetli anında suyu tercih ederken ne ona nasip oldu ne de onlara nasip oldu. Bu kardeşlik, bu dostluk, bu heyecan, bu aşk hangi dinde bulabilirsiniz? Bu neyle meydana gelir? Allah'ın aşkıyla. Allah'ın sevgisiyle. Bu aşk meselesidir. Zaten bir tanesi geçen ele diyor konuşmasında. Arkadaşlar diyor bu sözde olmaz diyor. Bu aşk olur. Aşla. Televizyonda bilmiyorum kim olduğunu söylemiyorum biliyor musun? <gülüyor> bu sözler aşla olur diyor. Aşk olmayınca bunlar asla olmaz diyor. İşte aşla olan meseledir budur. Allah onları Kevser suyundan sulasın. Onları, bizleri ve hepimizi Resulü Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve o mübarek elleriyle sunaca, o güzel kaselerle o sulardan da bizlere nasip eylesin hmm. Ve ahiru dağvanı en elhamdülillahi Rabbi Lalemin ve sallallahu ala sisi Muhammed ve ala alisi ina Muhammed.